Bak şahıslar değişti e, isimler de ondan sonra otomatikman insana bağımlı olarak adlar da isimler değiştirildi. E, İslambol sonra ne oldu? Oldu İstanbul. İstanbul'un manası ne? Ne bileyim ben ne? Peki şimdi ben diyorum ki İsyanbol. İstanbul'un diğer bir ismi efendim e, Güller şehridir. Gül Osmanlı Divan Edebiyatı'nda. Resul bizim solo temsil eder, sembolize eder. Lale ise Allah Celle Celaluhu. Lale kelimesi yazıldığı zaman ki lam elif lam elif ebced hesabıyla e topluyorsun 99 çıkıyor. Cenab-ı Celle Celal 99 ismini temsil eden mübarek bir bitki ki lale devrinde bir laleye 2000 altın veriliyordu. Şimdi bazıları bunu yadırgarlar. Neymiş efendim bir bitkiye 2000 altın verilir mi? Onun bir manası vardı. Eğer adam lale yarışmasında birinci gelirse ona 2000 altın veriyorlardı. Niye? Ulan sen ne muhterim adamsın be? Cenab-ı Celle Celle'ye ne büyük bir aşkım var ki Mevla'yı temsil eden bir laleye bu kadar dikkat ve özen gösterdin. Eee Allahu Teala temsil eden bu laleyi bu kadar mümtal yetiştirdin. Al sana 2000 altın. Yani bir bitkiye 2000 altın verilmesi mantıklı değil ama orada bir mana var. Gül ise gül ise Resulullah ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i temsil ederdi.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 Kendinden geçen, gözyaşları ceyhun olmuş, sel olmuş vesaire falan filan güller ıslanıyordu orada gözyaşıyla birlikte. Niye? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme secde ediyor Muhammed. Aa hoca sen müşrik oldun. Muhammed Mustafa'ya secde edilir mi? Estağfurullah de sen müşrik oldun. Ahmet, Ahmet ibn-i Hanbel rahimallahu teala e, sahabe-i Huzeyme ile alakalı 2-3 hadis-i şerif var müsnat'te. Resulekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyor. İmam-ı ee, sahabe Hüzeymer radıyallahu anh diyor ki: "Ya Resulullah, bu gece ben seni rüyamda gördüm." diyor. "Nasıl gördün?" diyor. "Uzanmıştın yere. Ben senin göğsüne secde ediyordum." diyor. Resulekrem sallallahu aleyhi ve sellem derhal yere yattı. Derhal yere yattı. E dedi ki sandık rüyak. nasıl gördüysen aynen uygula." dedi. E, "Ben Resulekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in göğsüne efendim secde ettim ben." diyor. Müşrik mi oldu bu?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 Cenab-ı Celle'nin Celle anlamı var. O biz o anlamı secde ediyoruz. Eyvallah. O anlamı, o manaya bir secde ediyoruz. Bu mihrap ne? Kabe ne? O bir semboldür, bir işarettir bu. Muhammed Mustafa sallallahu Selam buralarda geziyor.